eskilitli Ahtif Hoca Buyurun Selamünaleyküm hocam Rahatsız etmiyorum ya. Ve aleyküm selam. Buyurun hayırdır? Hocam ben hariciye bekaretinden geliyorum da... ...yanımda Amerikalı bir sefir var. İstanbul'a atanmışlar. Hem medresiyi gezmek istiyorlar... ...hem de bazı sualler olacakmış. Hay hay buyursunlar. Teşekkür ederim. Buyurun Sir buyurun. Efendim bu veysir Johnson. Ülkemize sefir olarak atanmışlar. Medresinizin ünlü duyduklarından dolayı gezmek... Sizin şöhretinizden dolayı da sizinle tanışmak, bazı şeyler sormak istiyormuş. Sörcansın. bu da kendisiyle tanışmak istediğiniz İbtidai Dahil Medresesi Umum Müdürü İskilip ve Atif Hoca efendi. Hocam, Sergüya Türkçe bilir. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. E, buyurun birlikte medreseyi gezelim. Bu arada sormak istediklerinizi de sorabilirsiniz. Ah, teşekkür ederim Atif Hoca. Hani sizin kitabınızda bir konum vücut? Nasıldı? Heh. Sizin Allah'ınız diyor ki dinde zorlama yoktur. Ama siz hocalar dindaşlarını zorluyorsunuz. Dini verişmelerini yerine iletirmelerini istiyor. Hatta bazen zorla kullanıyorsunuz. Sir, öncelikle şunu belirteyim ki... ...sizin Allah'ınız dediğiniz Allah... ...bu kainatı yaratan ve sahibi olan Allah'tır. Yani sizin ve bizim Allah'ımız tektir ve aynıdır. Enteresan, enteresan. Bu arada medreseniz de çok çok güzel. Teşekkür ederim. Diğer sorunuzun cevabını da şöyle vereyim. Bakınız sör, bir ülkede yaşayan insanlar... ...o ülkenin devletine vergi verirler ve askerlik yaparlar... Bunun yanında buna benzer başka hizmetlerde de bulunurlar. Öyle değil mi? Ee, evet tabi. Bakın biz Türkler siz Amerikalılara gelin de bizim vatanımızda sınırlarımızda askerlik yapın diye sizleri zorlayabilir miyiz? Zorlayamayız. Ama bir Türk'ü rahatlıkla zorlarız ve ondan vergi vermesini askerlik yapmasını isteriz. Çünkü o Türk burada yaşamaktadır. Ve bu memleketin kanunlarının kabul ettiği gibi bu ülkenin nimetlerinden de istifade etmektedir. İşte bizler nasıl ki tüm dünyadaki insanların Türk olmasını isteyemez ve onları buna zorlayamaz. Ama bununla birlikte bütün Türklerin de yeri geldiğinde askerlik yapmasını veya bazı fedakarlıklarda bulunmasını isteriz. İşte sizin sorduğunuz sorunun cevabı da böyle. Ee, biraz da çarpım. Tabii tabii. İşte nasıl ki biz tüm insanları Türk olması için zorlayamazsak İslam dini de tüm insanları Müslüman olması için zorlamaz. Dolayısıyla bu manada sizin de belirttiğiniz gibi dinde zorlama yoktur. Evet. Ama diğer taraftan da bir insan eğer Müslüman olmuşsa ondan dini vecibelerini yerine getirmesini isteriz. Hatta onu buna zorlarız. ...nasıl ki devletin kendi vatandaşından vergi alması ve askerlik yapmasını istemesi gibi. Kısaca İslam, insanlara dininizi değiştirin ve ille de Müslüman olun demez. Bu manada bir zorlama elbette ki yoktur. Mükemmelsiniz hocam, mükemmel. Bakınız, ben 58 yaşındayım, keşke biraz genç olsaydım... Sizin talebeniz sıfatıyla yanınıza kalsa ve sizden feyz alsaydım <gülüyor> Bu yine olursa neden olmasın ki siz yeter ki Müslüman olmayı isteyin <gülüyor> İlla hoca illa da benim Müslüman yapacaksınız Ama ne yalan söyleyeyim ilminiz gibi senin de çok güzel Üstelik ben yıllardır Arap ve Hint dillerini gezerim. Orada alim kişilerle görüşür ve onlara değişik sorular sorarım. Ne yalan söyleyeyim. Hiç kimse bu sizin kadar kısa ve öz olarak anlatamaz. Evet Cihun Ee, Selamün aleyküm Muhatıp Hoca kolay gelsin oh, Ve aleyküm selam üstadım hoş geldiniz Sefalar getirdiniz nerelerdeysiniz? Hocam meşguliyetler biliyorsunuz Daha doğrusu ben kendimi meşgul bir adam zannediyorum Ama ne zaman ki sizin yanınıza geliyorum O vakit kendi kendime diyorum ki Benden daha meşgul insanlar da var Hep yazıyorsunuz hep yazıyorsunuz Eğer özel değilse şimdi ne yazdığınızı öğrenebilir miyim? gene ilmi bir müderekem yoksa <gülüyor> öyle sayılır üsterim. Biraz önce Fas'tan gelen birkaç soru vardı da onları cevaplandırdım. Şimdi de Hindistan Yüksek Diyanet Konseyi'nin başta medreseler olmak üzere girişilecek ıslah hareketinde takip edilmesi gereken istikamet hakkında bir mütalaa talebi var. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Maşallah, maşallah. Hocam Geçen gün Sultan Ahmet Medresesindeydim. Kulağıma bir haber çalındı. Hayırdır? E, duyduğuma göre Fransa'da faaliyet gösteren müsteşrikler çıkarttıkları bir dergide yazı yazmanızı istemişler. Karşılığında da yüksek rakamlı bir ücret tayin etmişler. Kabul etmenizi bekliyorlarmış. Doğru mu? Haber doğru ama yazmayı kabul etmedim. <gülüyor> Müsteşriklerin dergilerinin daha fazla satabilmesi ve dinimizi baltalamaları için mi yazı yazacaktım? Hem zaten yazdığım on kelimenin üçünü çıkarttılar mı yazı bir şeye benzemez ve anlaşılmaz. O zaman da bırakınız okuyucuyu yazının sahibi olan ben bile yazıyı anlayamazdım da İslam'ın çok zor veya haşa geri ve sapık bir din olduğunu zannetmez miydim? Öyle hocam öyle. Maşallah. Firasetinize hayranım. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekberu. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Fethi Bey caddesi bir numara. Ev burası. Çalalım kapıyı. Kim o? Atif hocayı görmek istiyoruz. Hoca namaz kılıyor. Şimdi bitirir. Siz kapıyı açın da biz içeride bekleriz. Ne istiyorsunuz hocadan? Arzunuz nedir? Görüşeceğiz. Kendisiyle görüşmemiz gerekiyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. La hamdusselam, hamigü selam, tevakküte asılcelal. Hayırdır hanım? Gelenler kimler? Ne bileyim? Sizi görmek isteyen meymenetsiz suratlı üç adam. Kimler ki? E sakin olun, sakin olun. Ecele kapılmanın manası yok. Ben de tanımıyorum gelenleri. Lakin kaç gündür etrafımda dolanan hafiye kılıklı adamlara bakılırsa bunlar da onlardan. Yani polis herhalde. Selamun aleyküm. Hayırdır ne istiyorsunuz? Aleyküm selam hocam. Bizler polisiz ve evi aramakla vazifeliyiz. Polis misiniz? Evet birinci şubeden. Ee, evin aranması hususunda resmi bir vesika veya mahkeme kararı gerekmiyor mu? Evet e, fakat aldığımız emir böyle bir vesikamız da yok Emir kafi değil Kanuni yetkinizi tespit ve ispat eden bir vesika lazım Ama buyurun hakkımı aramıyorum her tarafı arayabilirsiniz buyurun Âlâ bize kütüphaneyi gösterir misiniz önce? Gelin İşte şurası Hadi hanım, biz salonda bekleyelim de memurlar rahat çalışsınlar. Ee, bu arada sen de misafirlerimize kahve pişir bakalım. Aman efendi, evimizi basanlara bir de kahve mi ikram edeceğiz? Ziyanı yok hanım, ziyanı yok. Onlar da insan ve Müslüman. Ne yapsınlar, aldıkları emir böyle. Hadi, hadi. Allahu enkber, Allahu enkber, Allahu Allahu la illallah. Allah Allah. Yat seyzen okunuyor. İşleri bitmedi mi hala? Hanım ben namaza duruyorum İşimiz bitti hoca efendi ah, Nihayet Alacaklarımızı aldık Şimdi sizi müdürete götürmeye kaldı iş Elinizde tabi bir tutuklama emri de yok değil mi? Dedik ya emir böyle Hem biz sizi tevk etmiyoruz ki Tutuklamıyoruz ki Beş dakikalığından müdürlüğe kadar gelip birkaç tespit ve sorudan sonra evinize döneceksiniz. Öyle olsun bakalım. Kapınıza kadar da gidelim. Hanım, paltomla sarığımı verir misin? Efendi, efendi beni kimlere bırakıp da gidiyorsun? Seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın kaderine baş eğmeyi biliniz. Hadi selamun aleyküm. İçeri girin. Şimdi çağrılırsınız. İşin biter evine dönersin. Allahu ekber, ve nimet vekili. 5 dakika alına diyorsunuz ama hücrede bekletiyorsunuz öyle mi? Fesup anadolu. Hey. Hey. Kimse yok mu? Sizler Müslüman değil misiniz? Müsaade edin bir sabah namazı için abdest alayım. Kimse yok mu? Ya Rabbi, ya Rabbi sen bilirsin. Sen kerimsin, sen rahimsin ilahi. Oğlum, burası birinci şube değil mi? Evet anne. Ne var? Ne istiyorsun? Ben Atıp hocanın zevcisiyim. Dün getirmişlerdi beş dakikalığına diyerek. Kendisinden hala bir haber çıkmadı. Görmek isterim. Hayır göremezsin. Hiç kimseyle görüşemez. Yasak. Yasak. Bir dakika hanım. Gel bakalım şöyle geçelim. Beni hatırladın mı? Ben dünkü polislerden biriyim. Ben gelip bir hocayla görüşeyim. Bir isteği veya diyeceği olup olmadığını size haber vereyim. Gördünüz mü? Nasıl kendisi? İyi iyi. Diyor ki ben iyiyim. Merak etmesinler. Allah'a bağlansınlar. Güvensinler. Bana yalnız bir yatak göndersinler. Başka bir ihtiyacım yok diyor. Hemen. Hemen gidip getireyim. Öyle vaktine varmaz gelirim. İşte işte efendi oğlum bizim hoca efendinin istediği çarşafla bir kalın şilte getirdim. Tamam hanım biz veririz kendisine. Yanınızda bir dakika bir dakikacık görmeme izin vermez misiniz bizim efendiyi? Hayır hanım hayır yasak dedik ya göremezsin. Hanımanne, ben birinci şübedenim. Açar mısınız? Üzülmeyin anne. Ben Hoca Efendi'yi daha önceden de tanırdım. Eserlerini okuduğum gibi derslerine de zaman zaman katılmıştım. Ama dün sizin evi arama vazifesine de ister istemez iştirak ettik. Pek yakında serbest bırakılması lazım. Çünkü... Müdüriyete getirdiğimiz evrakların içinde suç olan hiçbir şey yoktu. Ha, hoca efendinin yatak ve çarşafını vermişler. Bana söylediler. Vakit oldukça da size hoca efendiden haber getireceğim. Merakta kalmayın. Allah senden razı olsun evladım. Anne açınız benim açınız. Oğlum ne vakitir gelip gitmiyordun. Neredeyse bir hafta oldu. Hoca efendiyi neden bırakmadılar? Hacenne hemen başını ört ve fırla. Hocayı Galata'dan kalkacak olan vapura götürüyorlar. Trabzon'u göndereceklermiş. Koş belki yolda yakalarsın. Ben vazifemin başına dönüyorum. Acele et. Efendi, hoca efendi. Hatun, Hatun. Bir kere göreyim. Onlar... Efendi, al şu kesiyi al. İçinde birkaç altın var. Aldım hanım, aldım. Sağ ol. Hadi Allah'a emanet ol. Allah'ım. Elhamdülillah hoca efendiden. Bugün Karadeniz vapuruyla İstanbul'a getirildim. İstiklal Mahkemesi heyeti de bizimle birlikte İstanbul'a geldi. Giresun'da vukua gelen bir hadisede Frank Mukallitli kitabından dolayı beni alakadar zannettiler. Bülahere alakam olmadığı ortaya çıktı. Orada olan zandan kurtuldum. İnşallah buradan da kurtulurum da yakında kavuşuruz. Elhamdülillah sıhhat ve afiyetim yerindedir. İnşallah sizler de iyisinizdir. Hemen polis müdüriyetine sevk olunduk. Orada yoklarsınız. Kızım Melahat ve oğlum Semih'in gözlerinden öpünüz. Derslerine ve işlerine dikkat etsinler. Baki sıhhat ve selametinizi temenni ederim. Hemen müdüriyete gitmeliyim. Melahat kızım. Ben müdüriyete gidiyorum. Baban oradaymış. Müdür bey oğlum. E buyurun. Ben Atıf hocanın zevcisiyim. İstanbul'a getirmişsiniz. Kendisini görmek istiyorum. Otur anne otur sakin ol. Hoca yapılan muhakemesinde suçsuz bulundu. Ama yazdığı Frank Mukallitli adlı kitabı tehlikeli bulundu. İçinde inkılaplarımıza ters düşen şeyler var. Ne demek istiyorsunuz siz? Onu söyleyin hele. Yani Atif Hoca şapka inkılabına isyan eden bir tayfayla birlikte mahkûm edilmek üzere Ankara'ya başkanlığını Ali Çeti Kayvan yaptığı İstihkam Mahkemesi'ne sevk olundu. Ne vakit? Yalan söylüyorsunuz. Yalan değil. Bir saat kadar önce sevk ettik. Belki de şimdi Haydar Paşa'dadır. Haydar Paşa mı? Görmeliyim hocayı. Gitmeliyim Haydar Paşa'ya. Hoca efendi hanım, hanım Tanıyor musunuz Evladım zevcendir Müsaade edin de tren hareket edene kadar Kendisiyle görüşelim Olur ama çabuk tren kalkmak üzere Hoca efendi Nasılsınız Elhamdülillah sıhhatim iyidir hanım Allah'a tevekkül edin Teferruatını anlatmayacağım ama Birinci mahkemede aklandık İnşallah Ankara'da da aklanırız Ne diyorlar ne istiyorlar sizden? Nedir bu başımıza gelenler? Telaş etmeyiniz, telaş etmeyiniz. Ve her halükarda Allah'a hamd edici olunuz. Biliniz ve unutmayınız ki dünya bizler için bir imtihan yeridir. İşte bu da bir imtihan. Ama hocam sizin kime zararınız vardı ki? Kime kötülük yaptınız? Allah Resulü'nün ne suçu vardı ki? Mekkeli müşriklere ne zararı vardı ki? Ama sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına yapmadık işkence bırakmadılar Bunu bilmez değilsiniz Üstelik kişinin başına gelen musibetler dindeki seviyesine göredir Bu da bir hadisi şeriftir Allah razı olsun hoca efendi Beni mütmain ettiniz Ankara'daki muhakeme hakkında bilginiz var mı? Allah'ın izniyle bizim için pek önemli değildir Malum şapka inkılabına karşı bazı kıyamlar olmuştur Bizim Frank Mukallitli adıyla kaleme aldığımız eseri de onunla ilgili ve müsebbib görüyorlarmış. Onunla ilgili muhakem olacağız. Allah'a inancımız ve tevekkülümüz tamdır. Korkmayınız. Hocam trene binelim artık. Tren kalkacak. <gülüyor> Korkmayınız hanım. Dünya hayatı üzülmeye değmeyecek kadar boş ve gelip geçicidir. Çok çok la havle ve la kuvvete tesbihi çekiniz. Hadi Allah'a emanet olun hanım. Meselam zaman ve mekan üstü, biricik rejim İslam zaman ve mekan üstü, biricik rejim İslam. Namaz sancıma ilaç Yanık yerime merhem Namaz sancıma ilaç yanık Yerime merhem Onsuz evedi hayat Benim olsa istemem omsuz evedi Hayat Benim olsa istemem Doğan güneşler Her gün aynı da Her gün yeni Ezelden ebeden Aynı da her gün yeni, ezelden, ezelden. Genç bu dostur sana emanet olsun. Ey genç bu dostur sana. Azdun Salih Hoca, Antepli. Uşak İmam Hatip Mektebi Müdürlüğü'nde vazifeli. Evet efendim. İskilipli Atı Hoca'yı tanıyor musunuz? Kendisiyle ne gibi münasebetleriniz oldu? Hoca'yı eskiden beri tanırım. Kendisine bazı ticari eşyalar göndermiştim. İstanbul'a her gidişinde de kendisini ziyaret ederdim. Eserlerini okudunuz ve yayılmalarına çalıştınız mı? Evet Geçen yılın Şubat ayında bana Frenk Mukallitli adlı eserinden 60 nüsa göndermişti. Bunları satamadım. Ramazan'da İstanbul'a geldiğim zaman da durumu izah ederek eserleri kendisine iade ettim. Bu eseri Atıf Hoca size ne zaman göndermişti? Ee, günü gününü hatırlayamam ama Şubat ayında olması gerekiyor. Tamam işte gerçek açığa çıktı tamam. İşte o sırada Bahriyelilerin serpuşlarında şapkaya doğru bir hareket olarak küçük bir siperi şems, yani güneş siperi kabul edilmişti. Demek ki bu kitabın bu olayla ilgisi var. Tabii sizin hareketinizin de. Eski Maraş Mebusu Hasip Efendi, Niçin için şapka giymedin ve giymiyorsun? E, Maraş malum, e, baştan başa Müslüman diyarıdır. ...lazım olduğu kadar şapka gönderilmemiş olduğundan dolayı... ...ben de başıma giyecek bir şapka bulamamıştım. Onun için buraya kadar başım açık geldim. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Hiçbir kanunda da esasen başı açık gelmek suçtur ve yasaktır diye bir... ...kayıt ve madde yoktur. Sayın Müdde-i ...söyleyeceğiniz şeyler var mı? Sayın Reis Bey... ...sizin de gördüğünüz üzere... ...Maraş isyanına katılanların... ...hepsinin cevabı aynı olmuştur. Onlar yeterli ölçüde... ...şapkanın Maraş'a getirilmemiş... ...olmasından ötürü şapka giyemediklerini... ...belirtmektedirler. Ama aslında temel maksat bu değildir. Bakınız... ...İstanbul'a İtalya'dan... İki gemi dolusu şapka getirilmiş ve aziz halkımız şapka giymek için şapkacı dükkanlarının önünde günlerce sıra beklemişlerdir. Demek ki Maraşların şapka giymek gibi bir arzuları olsaydı bu arzularını Ankara'ya iletirlerdi ve devletin yetkili mercileri de bir gemi dolusu şapkayı Maraş'a göndererek meseleyi halledebilirlerdi. Nitekim ilgili merciler Avrupalı ve Amerikalı müttefik ve dostlarımızın bizim şapka ihtiyacımızı karşılamak üzere emir beklediklerini tüm mesai ve makinalarının buna göre ayarlandıklarını özellikle belirtmişlerdir. Bunun yanında da inkılaplarımızı derinden benimsemiş olan Yahudi ve Ermeni vatandaşlarımız tüm mağazalarındaki libasları boşaltarak yerine şapka doldurmuşlardır. Yani şapka inkilabını bu birkaç mürteceden gayri istemeyen yoktur. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Celilesi cilt 9 sayfa 250 ile 260'ta millet mebusları şapkanın mecburiyeti ile ilgili gerekçileri özetle şöyle sıralamışlardır. Şapka yeni medeniyetin sembolüdür. Şapka yeni Türkiye'nin ve yeni anayasanın ruhuna uygundur. Şapka milletin varlığı ve bölünmez bütünlüğünün bir parçasıdır. Şapkayı kullanmamak vatanın ve milletin bölünmesini istemektir. Şimdi bunlardan sonra bu yobaz ve mürteciler hala masumluklarını veya mebuslarımızdan üstün olduklarını iddia edeceklerdir. Maraş isyan kafilesinin başına Süleymanoğlu Mehmet adlı birinin geçip de elinde bayrak, şapka giymeyeceğiz diye bağırmaları ne oluyor? Burada düpedüz isyan ve inkılaplara karşı gelmek vardır. Bugünkü mahkeme nasıl olacak acaba? Bilemiyorum. Ama geçen günkü Maraş isyanları olayında mahkeme 7 idam, 7 kişiye 15'er yıl, 9 kişiye 10'ar er yıl, 1 kişiye de 3 yıl hapis kararı verdi. Bu mahkeme diğerinden daha önemli. Çünkü Giresun isyanı araştırılacak. Dolayısıyla da İskilip ve Atıf hocanın Frank mukallitliği ableslerinin bu isyanlarda nasıl amil bir rol oynadı değil mi? E, tabii. E, zaten mahkemenin asıl üzerinde durduğu şey de bu değil mi? Şapka isyanıyla alakalı olarak Giresun ve Trabzon davuku bulan hadiselerle ilgili celseyi açıyorum. Yeni Kafkasya Mecmuası sahibi Seyyid Tahir Efendi. Buyurun. Siz misiniz? Şapka isyanı ile ilgili olarak rolünüz nedir? Hiçbir şeyi saklamadan anlatınız. Efendim, Anadolu, Kafkasya ve Asya Türklerini birbirlerine tanıtmak ve yaklaştırmak için neşriyatta bulunuyorum. Hepimiz din kardeşiyiz ve bu kardeşlik merkezinde birleşmeliyiz. Benim dava ve gayem bundan ibarettir. Şapka meselesinde herhangi menfi bir telkin ve rolüm olmamıştır. Ama sizin ısrarla sarık takarak dolaştığınız söyleniyor. Reis Bey sarık belli başlı şekilde sünnettir. Ve sünnete uymayı istemek her Müslümanın hakçılığı... Oturun. Şahit kitapçı Abdülaziz. Anlatınız. Efendim ben siyasetle uğraşmam. Kitap basmak ve satmakla geçinmekteyim. Bastığım ve sattığım kitapların güttüğü gayelerle hiçbir alakam yoktur. Bu işi sadece ekmek parası için yaparım. Atıf Hoca'ya ait olan Frank Mukallitliği kitabından da sattınız mı? Sattım. Kimlere sattığımı ise uzun bir zaman olduğu için bilemem. Ama şu muhakkak ki kitapları alanların hepsi münevver insanlardı. Oturun. Şahit, Babali kitapçılarından Mihran Efendi. Anlatın. Atıf Hoca'yı şahsıyla tanımam. Fakat kitap yazan bir alim olarak bilirim. Mevzu Bahis eserinden de 25 adet sattımdı. Bu Frank Mukallitliği adlı eseri kimlere ve ne vakit sattınız? Kimlere sattığımı nasıl hatırlayabilirim efendim? Vapur bileti satan memur bileti kimlere verdiğini hatırlayabilir mi? O kalalık etme! Peki ne zaman sattın? Kitabın yeni çıktığı zaman yani demek ki hemen hemen iki yıl kadar önce... Yani şapka kanununa yakın zamanlarda veya kanundan sonra satmadınız demek. Oturun. Tahirül Mevlevi Efendi ayağa kalkınız. Ne işte işle iştigal edersiniz? Darüşşafaka mektebinde edebiyat muallimiyim. İşim, gücüm okumak ve okutmaktır. Hatı hocayı nasıl tanırsınız? Alim ve fazıl bir hoca olarak tanırım. Vatanına bağlı bir münevverdir. Ya çekmeyi bırakın. Mevzu vahis eserinden sattınız ve dağıttınız mı? Evet sanıyorum. Beş tane kadar dağıttım. Güzel. Bu kadar yeter. Oturun. Evet. altı Hoca kalkınız. Bu zamana kadar başka bir tutukluluğunuz oldu mu? Evet. 31 Mart vakasında da aynen böyle... ...sebepsiz olarak tutuklanmış bir hafta kadar tutuklu kalmıştım. Ondan sonra da Mahmut Şevket Paşa vakasından ötürü Sinop'a sürüldüm. Sebebini hala bilmediğim bu sürgünde bir buçuk yıl devam etti. Nasıl olur da sebebini bilmezsiniz? Söylemezlerse nasıl bileyim Reis Bey? Sorduğum halde doyurucu bir cevap alamadım. Ancak sonunda... Afedersiniz, bir hatadır oldu dediler ve beni bıraktılar. Demek ki sebep hatadan ibaretmiş. Gülmeyi kesin. Tüm ifadelerinizde siyasette uğraşmadığınızı bilhassa belirtmişsiniz. Ama siyasette uğraştığınızın en büyük delili Frank Mukallipliği isimli eserinizdir. Bu eseri hangi gayeyle yazdınız? Bakınız reis bey bu makamı işgal ettiğinize göre bilirsiniz... Taklitçiliğin her türlüsü kötüdür. Ben bu eserimde taklitçiliğin kötülüğünü anlatarak... ...asıl olarak öze dönmemiz gerektiğini... ...batının sadece tekniğinin alınması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Üstelik eserimi Şapka İnkılabı'ndan çok önce... ...yani 1924 yılında kaleme almış ve neşretmiştim. Eseri neşretmeden önce kimseye gösterdiniz mi? Elbette... Yeterli kadar Nusra'yı İstanbul Maarif Müdürlüğü ve Matbuat Müdürlüğü'ne gönderdim. Tetkik ettiler ve fevkalade bularak yayınlanmasına izin verdiler. Şahsımı takdir ve tebrik ettiler. Bu konudaki resmi evrak dosyamdadır. Pekala. Bu kitabın şapka inkılabına karşı bir isyan hareketi doğurduğunu, inkılaba aykırı duygu ve düşünceler aşıladığı ve kötü etkiler bıraktığı iddiasına ne dersin? Yanlıştır derim. Kimse eserimi şapka inkılabına aykırıdır diye suçlayamaz. İsterse eserimi beğenmesin. Hatta, hatta eser yayınlandığı zaman son telgraf gazetesi esere zehirleyici ve zararlıdır diye hakaret etmişti. Bu konuda neşriyat yapmıştı. Ben de gazeteyi dava ettiğimde eserim mahkemece incelendikten sonra bir zararlı ve zehirleyici gönü olmadığı tespit edilerek Gazetenin şahsıma ve esere hakaret ettiğine dair hüküm de verildi. Bu konudaki evraklar da dosyamdadır. Dolayısıyla daha önce Maarif müdürlüğü ve matbuat müdürlüğünce takdir ve tebrik edilen ve mahkeme heyeti tarafından daha önce suçsuzluğu ispat edilen bir eserin tüm bu resmi evrak ve tespitlere rağmen muhakeme edilmesi ve suçlandırılmasıyla ne gaye güdülmektedir doğrusuya anlayabilmiş değilim. Anlaşıldı. Oturun. Affedersiniz reis bey. Müsaade ederseniz... mahkemenin sorgulamaya geçmeden önce... ...bir açıklamada bulunmak... ...ve tabir caizse... ...suçumu itiraf etmek istiyorum. Şimdi yakayı ele veriyorsun demek ki. Ee, tabii buyurun. Ben hamdolsun Müslümanım. Biricik gayemde... İslam'ın hakikatlerini yaymaktır. Eğer bu bir suçsa sabittir. Ve eserin de aslında bu gayeyi, yani İslam'ı yayma gayesini gütmektedir. Bu da sabittir. Ancak şapka kanunundan evvel yazılmış ve ondan sonra asla ortada görünmemiştir. Bu da sabittir. Şapka isyanına karışanlar ve bunu körükleyenlerle mahkemenizin tüm zorlamalarına rağmen... ...herhangi bir alakamın olmadığı açığa çıkmıştır. Bu da sabittir. Eğer bütün bu sabitler arasında... ...beni mahkum edebilecek bir nokta varsa... ...mahkemeniz hüküm vermekte serbesttir. Fakat ille de bir suç aramaya kalkmak... ...tecelli eden delillere göre boşuna bir zahmettir. Bari sizin suçunuz halis dindar olmaktır... ...diyin de bu işte burada bitsin Reis Bey. Bırakınız da hakkınızdaki hükmü biz takdir edelim. Anne, açar mısınız kapıyı? Benim... Ne o evladım? E, bir haber var mı? Var anne. Zaten bunun için geldim. Gazetenin yazdığına göre mahkemeler en son 2 Şubat 1926 Salı gününe ertelenmiş. O gün sanıkların müdafaları ile iddia makamı alan Müdde-i İmumi'nin iddiasından sonra mahkeme karar verecekmiş. Peki hiç iyi haber yok mu? Olmaz mı? Bak gazetede ne yazıyor. Aynen okuyorum. Ankara İstiklal Mahkemesi ve Şapka isyanlarını muhakeme etmekle vazifeli mahkemenin üyelerinden Kılıç Ali Bey, İstanbul'a geldiğinde gazetemize verdiği beyanatta şunları söyledi. Atıf Hoca ve arkadaşlarının muhakemeleri bitmiş gibidir. Atıf Hoca ve İstanbullu maznunların malum mürteci hareketlerle bir bağlantısı olmadığı kanaatine varılmıştır. Öyleyse yakında kurtulurlar değil mi oğlum? Rabbi sana hamd olsun." Şapka İnkılapı İsyanı ile ilgili mahkemenin 2 Şubat 1926 günkü celsesini açıyorum. Öncelikle müddei iddiasını okuyacaktır. Buyurun. Sayın Mahkeme Reisi ve sayın üyeler. Elimde görmüş olduğunuz bir tomar dosya ve belgelerde şurada gördüğünüz ve uzun zamandır muhakemeleri devam etmekte olan Şapka İnkılabı alehtarlarının fiil ve suçları bulunmaktadır. Sırasıyla okuyorum. Genç ve yüce cumhuriyetimizin tek amacı muasır medeniyet seviyesine yükselmektir. Bu amaçla elbette yeni yeni inkılaplar yapılacaktır. Şapka İnkılabı da bizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak inkılaplardan bir tanesi hatta biricidir. Fakat bu inceliği kavrayamayan, neşum fikirli ve irticai ruha sahip olan şu gördüğünüz ve birazdan isimleriyle birlikte tek tek suçlarını da zikredeceğim şahıslar <Gülüyor> Binaenaleyh ve bin netice şapka ve bu yüzden meydana gelen hadiselerin amilleri olmakla mazlum bulunan şahıslardan baba eski müftüsü Ali Rıza Hoca'nın idamına İskirikli Atıf Süleyman Tekdah Tahirül Mevlevi'nin üçer yıl hapis ve küreye konmalarına kitapçı Mihran ve İhsan Vafi Efendilerinde beraatlarına karar verilmesini yüce mahkemenizden talep ederim. Ama bu bu böyle şey olmaz ki. Baba eski Müktis Ali hakkında istenen idam cezası hiçbir esasa dayanmadığı gibi Atıf Hoca ve arkadaşlarının hapis talepleri de açık masumiyetleri önümde zalimce bir istektir. Haklısın ama mahkemelerde kaide olarak mütte-i hep en az cezayı ister. Mahkeme heyeti de bu cezayı en az yarıya kadar azaltır. Yani daha her şey bitmedi. Dur bakalım. Yarın mazlumların müdafaa ve son sözleri dinlenecektir. Hazırlansınlar. Hocaefendi Hazretleri artık kurtulduğunuz demektir. müdde Umumi'nin talebine göre... ...size nihayet basit bir hapis cezasından başka bir şey vermezler. Birkaç ayda tutuklu bulunduğunuz için... ...o da tutukluluğunuza sayılır ve kısa zamanda çıkarsınız Mahfustan. Allah bilir. Elbette Allah bilir. Ama Allah bildiğini biz kullarına göstermiyor mu bu işte? Bu kadar hafifiyle kurtulduğumuza bin şükür. Fakat henüz karar çıkmadı. Çıkmış sayabilirsiniz... Mahkemelerde kaydedilir hocam. Heyet müddei umuminin istediğinden daima aşağısına hükmeder. bırakınız müddei umuminin iddia ve talebinden yukarı haddi aynı cezayı bile verdikleri görünmemiştir. Şimdi vakit kaybetmeden şu Cılız Kandil'in altında buyurun müdafaalarımızı hazırlayalım. Hocam? Hocam? Müdafasını yazarken... kalmış Zavallı adam. Günlerdir uykusuz, devamlı ibadet ediyor. Devamlı tefekkür ediyor. Zavallı, faziletli alim. Büyük bir adam. Bu muydu ilim ve faziletin mükafatı? Tahir... Tahir ne hocam çabuk uyanı daha Uykudan Murat hasıl oldu Tahir. Yani? Yani beklediğim rüyayı gördüm. Ne gördün? Kainatın fahini. Fahri kainat efendimizi gördüm rüyamda. Bana yanıma gelmek dururken ne diye müdafaa karalamakla uğraşıyorsun dediler. Ne diyorsunuz hocam? Beni idam edecekler. Allah'ın sevgilisine... Allah Resulü'ne kavuşacağım. Hocam, hocam bakınız. Rüyanın sadır olduğundan şüphem yok. Allah Resulü'nün göründüğü rüyaya fesat karışmaz. Ancak bir dev umuminin... ...üç yıl hapis talep ettiği bir davadan... ...idam kararı çıkmasına akıl erdirmek imkansız. işte işlemiyor. Göreceksin ki beni asacaklar Tahir. Başka bir şey aklına gelmez. Ferman en büyük kapıdan geliyor. İşte... İşte müdafaamı da yırtın. Yapmayın, yırtmayın. Siz onları mahkemede okuyun da ne olursa olsun. Hacet yok. Hocam. Hacet yok. Resul-i Zişan bana gereken haberi verdi. Yol belli, yolcu belli. Yolculuk da yakındır elhamdülillah. Atıf Hoca, müdafasını okuyacak en son siz kaldınız. Buyurun. Son diyecekleriniz nelerdir? Hacet yok efendim. Müdafamı gerektirecek bir suçumun olmadığı esasen açığa çıkmıştır. Vicdanınızın verici hükmü bekliyorum. <gülüyor> Mahkemenin adaletinden emin olabilirsiniz. Oturun. Mahkemeler böylece mazlumların müdafalarını okumakla son bulmuştur. Heyet kararları tespit etmek üzere müzakereye çekilecektir. Mahkeme heyeti kararları vermiştir. Kararları şimdi zabıt katibi okuyacaklardır. Okuyunuz. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük millet meclisinden güç ve ilham alan Ankara İstiklal Mahkemesi çapka inkılabı aleyhine yapılan nümayiş ve isyanlarla ilgili olarak yaptığı derin tahkikat ve muhakemeler ile, müdde umuminin iddiaları ve son olarak da maznunların müdafalarını dikkate alarak uzun ve derin bir müzakereden sonra hükmünü vermiştir. Buna göre maznunlardan baba eski müftüsü Ali Rıza Hoca ile müderrislerden İskilipli Atıp Hoca'nın idamına, <gülüyor> Hani bana demiştiniz ki hoca büyük ihtimalle affedilir Peki bu karar neyin nesi? Anladım ki bunların gayeleri İskilüplü'yü yargılamak değil öldürmek için. Çünkü o batıla benzemeyi kesinlikle reddediyordu Ayrıca İskilüplü'nün nezdinde tüm mücahit ve batıla benzemeyi reddeden alimlere gözdağı vermek istiyorlar Kararı duydun değil mi Tahir? Ben sana demiştim ama meraklanma ...zalim ve katillerle elbette mahşer günü hesaplaşacağız. Kararların infazı için mahkumları çıkarttınız. Mahkeme neticelenmiştir. Ya Rabbi... ...halimi şüphesiz görmekte ve bilmektesin. İdamlıklara mahsus karanlık bir hücredeyim. Ama elbette ki şikayetçi değilim bu halimde. Allah senin ve Resulünün aşkından ve emirlerini müdafaa etmekten başka bir muradı olmayan kuluna rahmet nasib eyle ya Rabbi'yim. gelelele Artık nefes alma bırakıp bırak Ben artık kork Bilmeyen deniz En güzel, en bahtiyar En aydınlık, en temiz için içindeyim Çok şükür öleceğim daki hüküm infaz edilecek. <gülüyor> Saat kaç? Beşi çeyrek geçiyor. <gülüyor> Sabah namazını kılmama müsaade eder misiniz? Son sözü nedir? ...ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hacı anne açar mısınız? Ne var oğlum haberler nasıl? Gazeteleri okudun. Ama bir şey anlayamadım. Bu gece bir rüya gördüm. Bahçemizde bir çam ağacı var. Hoca efendi onu Melahat'la birlikte dikmişti. İşte o ağacın dibinde abdest alıyordu. Melahat da ona su döküyordu. Abdestini tamamladıktan sonra... ...doğruldu, bana döndü. Ben artık gidiyorum. Sakın arkamdan ağlamayın. Bana Yedi Yasin okuyun dedi. Ben size yemin ederim ki hocayı astılar. Hoca şehit oldu.